Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün gene bir çarşamba söyleşisinde Akdeniz Üniversitesi İktisadiyelme Fakültesi İktisat Bölümünden sesleniyoruz size. Arkadaşlarımla birlikte güncel konuları tartışmaya karar verdik gene. Ee, ama bugünkü güncel konular sanırım biraz çeşitli ve farklı bir güncel konular olacak. Benim kafamdaki konu biraz daha farklı. Ben Mustafa Şanlı. Arkadaşım Şükrü Erdem. Arkadaşım Önder okumuş, birlikte değerlendirmeler yapacağız. Benim kafamda gündem arkadaşlar şöyle başlamayı planlıyorum. Bu hafta içerisinde birbirinden ilgisiz, üç farklı olguyu peş peşe yaşadım. Dolayısıyla bunları sizlerle paylaşıp, bir e, halkın gündemi ile medyanın gündemi arasındaki farkı, halkın e, bilimsel bilgiyle ne kadar birlikte olduğu, ne kadar uzak olduğu konusunu tartışmak istiyorum. Önce böyle başlayalım eğer olduğunu görürseniz. Çünkü şöyle bir sorunumuz var. Galiba bu ülke insanı bilim ve bilimsel bilgiye çok yatkın değil. Bilimsel bilginin üretilmesine de yatkın değil. Bilimsel bilginin üretilmesi, tartışılması, bir Kur'an olarak ortaya konulması, gerçek yaşamın açıklanmaya dönük çabalar konusunda ki bilimsel faaliyete çok yatkın değil. Doğrudan e, sonuçlar olarak ifade edilebilen, üstelik hiç hiç kuşkuya dayanmayan, kuşkuya yer vermeyen, sonuç olarak kefkin cümlelerle söylenen, yargılara varılıyor. Bunlarla şunu anlatma değil Örneğin, herhangi bir hastalıkta tıp fakültelerindeki doktorlar yerine sınıfçılar ya da yeni adıyla Lokman ekimciler çok daha önem kazanmaya başlıyor. Ciddi ciddi gazetelere bakıyoruz. Rüya tabirleri diye tanımlanan uydurup şeyler anlatıyorlar. Sanki geleceği rüyalarla görmek gibi. Ciddi ciddi dilizyon kanallarına bakıyoruz. Öyle şeyler söyleniyor ki bilimsel verilerden tümüyle uzak. O zaman bilgi birikiminden ve bilimsel verinin elde edilmesinden bu kadar uzak yaşayınca sonuçlara da farklı bir biçimde katlanıyor bu toplum. Çünkü bilimsel bilgiden uzaklaştıkça bilimsel verilerle elde edilmemiş bilimsel yöntemle elde edilmemiş bilgileri kullandıkça ki o zaman bilgi değil söyleme dönüşüyor bu söylemlerin sonucunda da başka sorunlar ortaya çıkıyor o zaman ilerlememiz ve refahımız ciddi kayba uğruyor şimdi tartışacağımız bir diğer ekonomik konu da es geçiliyor güne gidiyor bir başka sorunumuz muhtemelen nalına boyuna biçiminde vurmak yerine e, bu anlamında bilim adamı sıfatını taşıyan bir kişi de öyle keskin kuşkuya yer vermeyen net cümlelerle konuşuyorlar ki bu da işin başka bir kaygı verici sonucu oysa bilim doğasında kuşku olan her seferinde yeni bir kuşkuyla yeni bir düşünce sistemiyle yeni sonuçlara ulaşabilme kapılarını açık tutan bir yöntem iken bir dogma gibi kesin sonuçlarla ama bilimsel olarak bu böyledir diyerek kesin sonuçlar söylüyorlar. Hani önlü cümleyi bir kez daha tekrarlamış olayım siyah kuğu gelinceye kadar bütün kuyular beyazdır ama bir gün siyah kuğu gelebilir ve biz o kuşkuyu her seferinde duymak zorundayız bilim insanı bilimsel yöntem kullanırken bu kuşkuyu her seferinde duymak zorunda diye düşünüyorum şimdi buradan hareketle başka bir yere daha gelmek istiyorum ben hazır açılımlar yapayım arkadaşlar da siz... şahalı hocam başka yere geçmeden önce şimdi derler ki sütten azı yana yoğurdu Şimdi vatandaş alimleri niye dinlemez? Acaba e, şey ne oldu? Başını abi dinledi de. Şimdi vatandaş bilimden onun nimetlerinden niye uzak dursun? Teknolojiye son derece meraklı bir toplum böyle Bizim toplumumuz teknolojiye son derece meraklıdır. Eee cep telefonu kullanma oranı internet kullanma öğreni, e, rekor düzeylerde. Evet. Değil Şimdi demek ki vatandaşın bilim ve teknolojiyle arasında bir soğukluk yok. Ama başına acaba bu diyelim sözü ara, alim geçinen birileri bakımından tatsız bir şey mi geldi? Hani hastaneye gitti de diyelim, derdine devam bulamadı, yeterli izini göremez, ihtimamını göremez. Böyle düşünsek biraz. Yani şu an bizi başkasına batırmadan önce iyi bir bıraktığınıza batırsak derim. Önder İçer'in iyi oldu. tartışmayı keyiflendirecek. Kuşkusuz teknoloji ve cep telefonu gibi olguda, internet gibi olguda teknolojik bilimlerin sonuç itibariyle kullanmada bir kuşkuları yok halkımızın. Halkımızın galiba burada tartışılması teken konu sosyal bilimler alanındaki uzaklığı, sosyal bilimler alanındaki evet. ilgisizliği. Yani bence sosyal, sosyal bilimleri öne çıkarıp evet. konuşmalarını şimdi, evet. e, şimdi halkımıza bir şey söylemeyelim iki birkaç var aslında var yani dediğim gibi e, hiçbir zaman şu kesin şudur tek neden şudur zaten diyemeyiz birkaç sosyal. problem var bir dünya son yıllarda hızlı değişiyor çok hızlı bir değişim döneminden geçiyor ve sosyal bilimlerin değişimi açıklamada en çok sorun yaşadığı bir dönemdeyiz. Yani bu yalnızca Türkiye'de yok, dünyada da e, sosyal bilimde bir kriz var. Neden? Çünkü sosyal alanda bir kriz var. E, yani şey e, bir dönem aşılmadan bilim o dönemi açıklayamıyor. Bir olgu çok fazla gözlenmeden, yeterince gözlenmeden bilim o olguyu açıklayamıyor. Dolayısıyla dünyada gerçekten bir problem var yani bu söylediğimiz her yerde var bu sıkıntı her yerde e, işte iktisatçıların bile gibi bir şey var değil mi bir problemi yaşıyorlar yani. kesinlikle e, bunun şeyde de aslında e, doğal bilimlerde de bu kuantum fiziğiyle ortaya çıkan bir e, şey var eski e, fizikteki kesinliğin e, kaybolması durumu var. Orada da bir belirsizlik ve kuşku arttı. Dolayısıyla muhtemelen doğa biliminde yeni çıkışlar yeni buluşlar olacak ki yöntemler gelişsin ve sosyal bilimlerde de muhtemelen yöntemler gelişecek. O yüzden bu e, son dönemde postmodernist takım e, sosyal bilimlerde bir parça e, boşuna etkili olmadı. Yani biraz bunlardan kaynaklandı. Bir böyle bir sorun var. Yani gelirsizliklerle dolu hızlı bir değişim sürecini yarattığı sorun. İkinci sorun şu, ee, gerçekten e, Önder hocam söylediği gibi alimlerin bir rast problemi var dünyada son dönemde. Onun da e, nedeni, iki nedeni muhtemelen var. Birincisi, geçmişte sosyal bilimlerin felsefi temeli, ideolojik temeli, büyük çözümler, büyük sorunlara büyük çözümler bulmak temeli daha sağlamdı dolayısıyla o sosyal bilimlere bir güç veriyordu bir bilim adamları arasında farklılaşma yaratıyordu daha büyük reçete farklılıkları daha farklıydı daha yani bir kanattaki bilim adamıyla bir diğer kanattaki bilim adamın reçeteleri arasında çok büyük farklar vardı ee, son dönemde birincisi bu felsefi temel zayıfladı ideolojik temel zayıfladı artık bu ee, bu, küresel medyanın da etkisiyle, küresel gündemin de etkisiyle, bilim adamları yapıyı veri olarak aldılar. Yapı nasıl olsa değişmiyor. Sosyal yapı böyle kalacaktır. Bu yapı içinde neler yapılabilire dönüştü konu. Bir adım daha öteye gideyim. Bilim adamlığı, teknik adamlarına dönüştü artık dünyada. Çünkü, şunu söyleyelim, açayım, bilim bilim konusu olgulardır. Olgular da günlük konular değillerdir. Ee, dünyada gündem öyle bir gündem ki günlük olaylar tartışılıyor. Yani olaylar tar tartışılıyor. Olaylar uğraşmak bilimin konusu değildir. Yani e, şimdi bilim adamı bir makineni tasarlar. O makinede çıkan aksaklıkları teknisyen çözer. Tamizci teknisyenler. E şimdi bu değişim bilim adamlarını teknisyenliğe dönüştürdü. Bir Fransız yazarın şeyi var. Bilim adamları e, makineye e, yağ, e, koyan teknisyenliğine dönüştü diye bir saptaması var hattı. Bu da yani, alimlerin kusuru. Şimdi e, bilim adamı teknisyene dönüştüğünde şey ne yapsın? E, Topun mu yapsın? Bizde bir işin bu boyutu var. Eee Hocam şey evet. not aldım. Bunların evet. her biri tartışma evet. için keyif. Evet. Bir başka şey de şu. Şimdi biliyoruz ki biz bilimle sanattaki ilerleme her zaman toplumun güçlü kesimleri tarafından desteklenmiş motive edilmiştir. Öyle değil mi? Yani evet. biz burada iktisat bölümü öğretim üyeleriyiz. Birisi gelip bizden bir soruna çözüm aramadan istemeden, talep etmeden biz oturduğumuz yerde gidelim Antalya'nın efendim şu sektörünün sorunlarını çözelim diye kendi kendimize şey yapamayız yani durup dururken yapmamız da mümkün değil. İstesek de gidip de zaten e, filan ilçede finans sektörün sorunlarıyla biz gelip çözüm arayacağız desek kimse bize ciddiye almaz. Ciddiye yani ciddiye ciddiye işletmeye alır. gitseniz veri vermez. Ee, Vermiyorlar ha. toplumun hakim kesimleri bilimi kullanmazsa ve toplum onun yarattığı farkı görmezse o zaman da bilim ve sanat geriler zaten şey olmaz, gelişme olmaz. Ben e, bazen şu yakınma olur, ben iş adamlarıyla e, dan şu yakınma gelir. De canım işte hocadan istedik, bize bir şey getirdi, onu ben de yaparım. Ne olacak? Üniversite bir rapor hazırlamış ama çok kötü bir rapor vesaire. Ben ne de derim ki? Yani şeydir, üniversitenin de saha ile ilgili çalışması deneyim ister. Yani üniversitede sahada deneyim kazanmalıdır ki. Efendim o rapor, bir rapor kötü çıkar, eleştiri alır, tekrar düzeltilir, tekrar eleştirir, tekrar düzeltilir, öyle iyileşir. Ama başlangıçta, üniversite bize sihirli değnek göstermedi. E, efendim üniversite gelsin bize şu yatırım alanını göstersin, biz de orada yatırım yapalım, çok para kazanalım. Üniversite sihirli formülü bulsun hemen sorun çözülsün, yok öyle bir şey. Yani bir sosyal toplumda 30 yılda gelişen sorunun çözümü 3 günde olmaz. Yine yıllar gerektirir. Dolayısıyla bu şey de çok önemli. Hakim sınıf. Yani hakim sınıf kim? Devlet. Efendim e, yani adını da koyalım. E, şey, sermayeye ve paraya e, kim sahipse o. Yani şimdi e, o şeyde e, batıda de, şeyler derebeylerin e, sanatçıları, filozofları desteklemesi olma sayıda aydınlanma olur muydu? Yani o insanlar durup mi çıktılar? E, sanat durup mi gelişti? Burada asıl sorun Türkiye'de e, bu anlamda e, dünyaya açık, dünyayla yarışan, dünyayla rekabet eden e, bir burjuva sınıfının halen doğmamış olması. E, biraz şey konuşacağım, keseceğim. Geçen hafta bir gazetede Burhan Doğançay'ın Doğan şeyi vardı. Röportajı vardı. Burhan Doğançay şu 2 milyonluk bu tablosu satılan ünlü, ünlü ressam. E, ressam diyor ki e, aynı şeyi söylüyor. Yani diyor ki bir bakıyorsunuz bir iş adamı ünlü iş adamı Türkiye'de 26. sıraya girmiş vergi diliminde arıyor. Ya sizden bir tablo almak istiyoruz ama çok pahalı biraz indirim yapar mısınız falan diye pazarlık yapıyor diyor. Yani e, Türkiye'de bu bujrazi'nin ortaya çıkması bujra kültürü Bunların bilimden deslenmesi. Ciddi bir soru. E, devlete gelelim. Hadi o burjuazi. Devlete gelelim. Şimdi ben daha önce de muhtemelen bir programda bunu söyledim. Bir tane DPT raporu söyleyin. Diyelim ki ya çok iyi rapor. Bir tane Merkez Bankası raporu söyleyin. Diyelim ki çok iyi. Sanayi Bakanlığı'nın bir tane raporu olsun. ticaret Müsteşarlığı'nın bir tane raporu olsun. Şimdi biraz evvel size söyledim. İhracatçılar Meclisi Başkanı diyor ki 80 milyon dolarlık Merkez Bankası döviz alımı yetmez 110 olsun. Neye göre hesapladın kardeşim? Ee, burada turizm örgütleri Merkez Bankası Başkanı'nı çağırdılar. Merkez Bankası Başkanı'na sordukları soru şu. Acaba turizm özgü bir kurul mısınız? Yani şimdi böyle bir yapıda bilim nasıl gelişsin halk o meyvesini yararlı nasıl diyoruz? şimdi size hata Hocam... epey tartışılacak şeyler çıktı ortaya. Evet. Şimdi... birincisi Önder Hoca'nın cümlesinden yola çıkarak... halkımız... teknik... oradan cümleye başlamış olayım... teknik kısımlarda teknolojik ürünlerin kullanımına ilişkin... hiçbir evet, sorun şey. yok. Ama bir sorun... Şey. bilimler kısmında. Şimdi halk modayı takip ederse yani giyimde bu o halkın modern şey <gülüyor> olduğunu bu güzel bu şey bizim dediğiniz şey şurası yani kafa radyoda görünmüyor ama yani kafanın içi kafanın as, yani. as, as, asıl gerçekten şöyle söyleyelim bu ortam bilim adamlarının özellikle bu televizyonlardaki o kısır tartışmaları bence halkın beynini de dumura uğratıyor Türkiye'de çünkü yani o ...daha önce biz kenarımızda konuşuyoruz ya... ...tefekkür nedir? O bilinmiyor artık. Hocam zaten bir süre sonra... ...tartışmayı şöyle bir noktaya getirme derdindeyim... ...halkın gündemiyle medyanın gündemini... ...ne getirmek Aa, durumundayım. Ona getirirken... ...şimdi söylediklerini ben... E, ...üç başlıkta topladım. Birincisi sosyal bilimler eskiden... ...felsefi güçlü bir felsefi temeli vardı... ...ve bu temel üzerinden... E, ...senin değişinle ...tefekkür yani felsefi düşüncesi olan, geniş boyutlu tartışabilen, uzun vadeli tartışılabilen, uzun vadeli çözümler üretebilen bir yapıdaydı. Şimdi sosyal bilimlerde bu felsefi temellerde bir problemimiz var. Oraya geleceğim. Böyle bir durumda bilim insanları bir tür, onu iyi özetledim, adeta 70 sene dönüp olgularla ilgilenmek yerine olayların, güncel açıklaması. Oysa güncellik sürekli değişiyor. Ben döviz kurunu bir tek bugünle değerlendirirsem uzun vadeli bir döviz kurunun ne anlama geldiğini bilmiyorum demektir. Bu ikinci sorunu. Fakat bence geldiğin e, senin sözünü vurguladın. Egemen sınıfların adını da koyalım. Eğer devletse... İktisat politikası yapıcısı olan devlet artı bilimin ürünlerini uzun vadede yararlanabilmesi, yararlanabilecek olan hatta en çok doğrudan yararlanabilecek olan ara ve sermayenin sahibi olan sınıflar artık bilimi çok fazla talep etmez oldu. Şimdi burada ne yatıyor sorusu benim kafamdaki soru burada. Niye onlar talep etmiyor sorusu. Muhtemeldir ki e, dünyanın küresel ilçekte küçülmesi bir taraftan Bizim gibi ülkelerde inanılmaz bir parasal hırsla çok kolay yoldan, çok çabuk yüksek rantlı gelir elde etme. Adeta o zaman iktisatçıların sihirli bir değneğiyle ya da bilim insanlarının sihirli bir değneğiyle kolay yoldan çok para kazanılabilir duruma getiriyor. Beklenti de güncel olarak sihirli değnekle çok yüksek bir paraya ...kazancı elde edebilecek beklenti olunca bin uzun soluklu önermeleri ortadan kayboluyor. Bilim insanlarının orada sözünü ettiğimiz biraz önce o güçlü temeller deyince... E, ...eskiden e, çözüm önermelerinde ben kendimce üç tasdik yapıyorum. Liberal söyleme, birey haklarını... Bireyin mülkiyet hakkını, girişim özgürlüğünü temel alan liberal söyleme iman edenler grubu var, buna kuşkuyla yaklaşan grubu var, bunu tümden reddedenler. Her bir felsefi akımın içerisinde olanların uzun vadeli çözümleri vardı. Oysa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 89'daki dağılmasından sonra giderek tek düşünceli, tek merkezli, tek felsefeli, liberalizmin adeta iman edilir bir doğruya dönüştüğü bir felsefi basitliğe indi. Olmadı hocam. Şimdi burada burada bir şey var. Yani e, burada sorun bence liberalizm deme. Yani sorun o da. Bu. Sorun liberalizm de değil. Buna iman edenler de. Hayır. Konu yani şimdi aslında liberalizm derken biz biraz işte yani şu fey kaçırıyor musun ya hocam? Yani liberalizm dediğin aslında çok güçlü, çok temelli bir felsefe. Kesinlikle yani insanı bireyi Kesinlikle. temelini alan bu uygulanan şey. Türkiye, şey dünyadaki bu rüzgar, bu şey, bu liberalizm diye deriz. Bu ilkesiz yani insanı temel almayan bir de, politika, bir akım. Hocam, yani, yani buna liberalizm demek gerekiyor Hocam ama bakın. Ee, ben liberalizm şimdi kapitalizm, şimdi kapitalizm ne? başka bir şey değil ama şimdi kapitalizm, kapitalizm dayandığı liberalizm liberalizmdir ben liberalizm liberal felsefesine bir lazım yok ben iman edenlere <gülüyor> felsefe olarak hayatı açıklamaya dönüm ee, kapitalizm uygulamada yaşadığımız içinde yaşadığımız yani liberaller e, en az eee e, çok evet. kadar evet. kapitalizme karşıdırlar. Yani bu anlamda. Bu, bu, anlamına, mesela, bu çok şimdi. Şöyle, şöyle bir düzeltip ettiğim biliyor Yani serbest piyasa ekonomisinin insancı e, temellerini açıklamış insanlardır. Yani oraya belirli ilkeler koymuş insanlardır. Liberal filozoflar. E, meşruiyeti sorgulamış insanlardır. Yani karın eşitsizliğin meşruiyetini sorgulamış insanlardır. Bu nedenle e, katılır katılmayız ama meşruiyet haklılık kaygısı olan insanlardır. Günümüzde ise günümüzün egemen güçlerindeyse küresel veya ulusal bu haklılık şeyi sorgulaması ortadan kalkmıştır. Hocam söylemeye çalıştığım Şimdi burası ama bu e, piyasa ekonomisine müdahaleye karşıdır. Günümüzde Neyse. ise kapitalizmde Hı müdahalenin olmadığı bir ekonomi yok dünyanın iç ülkesinde. Şimdi bu, bu, buna da bakma. Hocam belki konu başlıyor, mi, doğru doğru, doğru, başka, mi, başka doğru bir yere doğru gidiyor. Ama yani şimdi Daha egemen sınıfların hı. bilimi talep hı. noktasındaki sıkıntıyı vurgulamak adına hı. buraya geldim. Hı. Şimdi böyle bir talep yok böyle bir talebin olmamasının evet. Evet. altında yatan evet. bakın biraz önce anahtar ha. bir sözcük kullandım. Ha. her tür konuyu ha. meşruiyet zemininde tartışmak evet. eşitsizliği Aa, de tartışmak bilgis adaletini tartışmak karı meşruiyetini tartışmak faizin meşruiyetini tartışmak evet. şimdi liberal evet. o dönemin 18. 19. yüzyıl liberal filozoflarının temel kaygısı evet. bu meşruiyeti tartışmak evet. şimdi böyle bir meşruiyet tartışması evet. yok hem müdahale var hem bunu liberalizme iman etmişlerin söylemiyle var. Yani kendi aralarında bir çelişi var. Biraz ee, senin söyleyeceğin örneği ben vermiş olayım. Şu anda burada ses de kaydedilen... hocam sen tekrarlar mısın kendi örneğinle? Ee, ama bu farklı bir konu değil mi? Yani şey yapmayalım. Peki. Ee, şeyden başlamıştık. Yani ses kaydedici ne? cihazımızın markası Alman markası. Pasarımı ee, Endonezya'da yapılıyormuş ee, üretimi ise Çin'de yapılıyormuş diye bir e, örnekle başlamıştık ee, buradan konuya şöyle bağlayalım şimdi bu maddi dünyanın küreselleşmesi böyle bir dünyada şimdi o felsefi bilimsel faaliyetin ahlaki değerlerin de bir parça küreselleşmesi gerekiyor. Yani bir aslında küresel ahlak çıkması gerekiyor. Belki sorunun kaynağında da bu var. Böyle bir küresel dünyada e, küresel bir ahlak sistemi de yok. Yani nereden bu ahlaka geldim ben şuradan. Liberal filozoflar niye e, piyasanın meşruiyetini açıklayan felsefi değerler yarattılar, ilkeler yarattılar? Şöyle, haklılık kaygısıyla. Ee, şey değil, adalet şey, kaygısı evet. ya. O bir ahlaki bir şey değil mi? Evet. Ahlaki bir sorgulama var orada, ahlaki bir kaygı var. Peki, günümüzde niye bu ahlaki kaygı yok? Küresel ekonomi olmadığı için. Ahlaki kaygı neden? ekonomi yeterince evet. gelişmiş olsa, Hı. yerleşmiş, yaygınlaşmış olsa o zaman bunlar da gündeme gelecek. Hayır. Hayır. Şey, geçişte geçiş, geçiş de, de, miyiz anlamında kullanıyorsun? Yani. Biz küresel ekonomiye geçiş sürecini yaşayız. Ondan değil Önder yapma. Şimdi şöyle bir sorun var. Ee, şimdi bakın ahlaki kaygı ne zaman gereklidir? Size karşıt bir güç olur. O güce karşı meşruiyet kazanmanız gerekir. O zaman gereklidir. Şimdi muhtemelen şey yok. Yani ABD'nin karşısında bir küresel güç yok küresel sermayenin karşısında bir küresel eleştiri karşı şey getirecek, eleştiri getirecek bir karşı güç yok. Yani liberalizm ne zaman şey doğurdu, ortaya çıktı? Felsefi akımlar ne zaman ortaya çıktı? Ee, ticaret sermayesi Ciddi. aristokrasiye karşı evet. evet kendisini savundu. Daha sonraysa işçi sınıfına karşı savundu kendisini ahlaki şey o zaman ortaya çıktı. Şimdi Amerika'nın karşısında bir şey yok ki eleştiri yok ki adam kendi meşruiyetini e, sorgulasın veya onu savunacak değerler yaratsın. Bu e, işin bir yanı bu. Yani bu yan, bir, tek boyutluluk. Buraya bir e, madde daha ekle lütfen. Şu anda çalışanlar açısından ülkede hem Türkiye'de hem dünya ölçeğinde artık güçlü sendikalar da yok. Yok. Aynı. Yani sermayenin aynen. karşısında kesin, kesin. çalışan, kesin. emeği savunan, kesin. emeğin evet. e, haklarını koruyacak evet. ne bir kuşku, ne bir evet. kaygı, ne bir sorgulama evet. var. Evet, kesin. O da Do aynen. Dolayısıyla kesin. böyle bir evet. e, uluslarüstü bir sermayenin karşısında bir güç olmadığı için ahlaki da, kaygısı da yok. O da şundan aslında. Hocam, sözünü kesiyorum ama. Burada izin verirseniz bir ara verelim. Tamam bir reklama gelmiş tamam. olalım. Peki. Sonra devam ederiz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Aynen böyle söylüyorum. Sevgili konuklar, konunun başında biz başka bir şey tartışacağız diye başlarken, üç iktisatçı biri gelince e, daha ahlaki sorgulamalı, e, sosyal bilimleri başka bir boyuta taşıdık galiba. E, Akdeniz Üniversitesi iktisat Bölümünden ben Mustafa Şanlı, arkadaşım Şükrü Erdem, arkadaşım Önder Okumuş, birlikte e, Tartışmaya devam ediyoruz. Son olarak e, günümüzdeki meşrui güçlerin savunması dersiniz. meşrui güçlerin ahlaki sorgulaması, meşruiyet zeminini tartışması konusunu konuşmuştuk. ABD'nin karşısında devlet politikası olarak güçlü bir e, karşı duruş olmadığı için ahlaki bir meşruiyet sorgulaması yok demişti Şükrü. Ben onun üzerine ee, sermayenin karşısında emeği de savunan evet. emeği koruyacak bir meşruiyet tartışması yok demiştim. Ben, Şimdi diyorum karşımda... Sördüklerine... ne olabilir? AMEK'e karşı. Başka bir devlet ne oldu? Çin i̇şte. ne olur? Şimdi bizim ve o zaman bir şey. şey sen ne olur? öyle bir şey söyledi. E Bizim öyle bir şey söyleyeyim. Adet edersek uluslararası siyaset alanındayız. Ee, politik askeri güç alanındayız. Ama bir yandan da emekçi sınıf şey diyoruz. Orada da ekonomi alanındayız, sosyoloji alanındayız, uluslararası alanda değiliz. Şimdi aslında ama paralel. Geçmişte 19. yüzyılda vesaire bir tarafta artık kafes e, e, sınıf vardı, bir tarafta da emekçi sınıf vardı. 20. yüzyıl ve artık bugün ise bu tür sınıf ayrımı ortadan kalktı büyük ölçüde şey var. Yoksullar ve zenginler gelişiyor. Dolayısıyla belki emekçi sınıf anlamını kaybediyor. İşçiler ordusu var dünyada 200 milyon. Dolayısıyla e, öyle gidiyor ki dünya. Şimdiye kadar bu 20. yüzyılda orta sınıf diye bir şey gelişti. Orta sınıf şeyi dağıttı gerçekten. E, emek sermaye çelişkisini zayıflattı. Oysa şimdi bu küresel şeyle beraber muhtemelen bir kutuplaşma, bir tarafta yoksullar, bir tarafta zenginler çelişkisini yaratacak. O zaman bir karşıtlık ve tekrar düşünce akımı doğabilir. O zaman hemen araya gireyim. Hı. Ömer Hoca'nın başta sözünü ettiği e, küresel ekonomiye geçişte henüz bir geçiş aşamasındayız. Evet. Evet. Yani ben ABD'yi dediğim doğru. Yanlış kullanmış olabilirim. Ben orada e, şeye kaymak istemedim. Uluslararası da, politik ve askeri alana kaymak istemedim. Çok farklı bir konu. Ama bu küresel güç sermayenin temsilcisi olarak söyledim. Dolayısıyla e, şimdi e, her e, oluşum beraberinde çelişkilerinde yitirir, yaratır. Diyelim ki küreselleşme başarılı başarılı, yaygınlaşılı. Beraberinde çelişkilerinde yitirecektir. Trazlerde olacaktır. Bunlar şimdiye kadar gördüğümüz biçimlerde olmayacaktır. Şimdiye kadar gördüğümüz sendikacılık şeklinde olmayacaktır. Hı hı. Belki önümüzdeki zamanlarda da sendikacılık yine olacak ama hı. onlar küresel sendikalar olacak. Hı hı. Madem küresel sermaye var, onun karşısında küresel sendikalar olacak. Yani tek tek ülkelerin muhtemelen en ülkeleri, ülkeleri, uluslararası hareketi bu, arttıkça bu mücadeleyi Mutanaz durmak gelmiş olabilir, ama küresel anlamda e, bir sendikacılık farklı bir biçimde bir sendikacılık ortaya çıkabilir. Bu tabi sadece çalışanlarla ilgili olmayabilir, yoksullarla ilgili, işsizlerle ilgili vahkat bir takım dayanışma <gülüyor> yapıları ortaya çıkacaktır. Ben evet. olduğu yerde mahkûmlar olacaktır. Ee, onlar da bu mücadeleler vereceklerdir. Ben kat, tam katılmıyorum. Sebebi şu. Şimdi yani işte aslında işte belki dinleyenler şeyi ne kadar biz bir konunun zenginlik boyutunu göstersek belki o kadar değil bir sosyal sınıfın doğmasının bir maddi temeli var. Bir de bilinçsel temeli var. Yani farkındalık sınıf olma bilinci. Şimdi e, maddi temelde yeni bir sınıf küresel sınıf doğması ben işte biraz tekrar geleceğim işçi sınıfı falan diye bir şey beklemiyorum yoksullar sınıfı bekliyorum o da bir küresel sınıf olmayabilir. Çünkü gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasında ciddi fark var. Dolayısıyla dünyada bundan sonraki çelişkilerin birisi bu şey, yoksul ülkelerin yoksullarının tepkisi olacaktır. Ama sınıf bilinci doğamayacaktır. Muhtemelen. vicdan doğamayacaktır dünyada. Belli bir dönem. Niye? Geçmişin iletişim şeyiyle, yani bilinç sosyal iletişimle doğar değil mi? Şimdi ise sosyal iletişim nereden geçiyor? Medyadan geçiyor. Artık yani şimdi Avrupa'daki filozoflar bu medya toplumunun özelliğini çok iyi analiz ettiler. Türkiye'de işte yani e, maalesef o şeyler yok. Yani biz onu o bilgiyi bilmiyoruz. Nedir medya toplumu? Bunu bir analiz etmemiz lazım. Yani eğer dünyada bilinç medyadan geçiyorsa, vicdan medyadan geçiyor ise o zaman hem ulusal hem küresel çapta bu medyanın Oyun adını, oyun önce şey yapmak lazım. Bakın bu ekonomi de bile önemli. Bu ekonomiden ayrılmadık. Yani ya halkın gündemi. Şükrü Hocam hemen ha. araya girip bir saplama yapayım ki Çünkü. gelmek istediğim nokta buraydı. Komunun en başından buraya gelmek istiyordum. Tam iyi yere geldim. Şimdi önce bir saplamayı bir kez daha vurgulamakta yarar var. Sana katılıyorum. Muhtemelen aynı şeylerimi söylüyoruz emin değilim ama bir 19. ve 20. yüzyılın Kapitalistler ve işçi sınıfı tanımlaması muhtemeldir ki sosyolojik olarak değişiyor. Evet. Bu muhtemeldir ki değişme başka bir şey getiriyor. Eğer küresel bağlamda bakarsak zengin ülkeler ve yoksul ülkeler bu bir çelişkiye gidiyor. İki ülke içinde de sınıf çelişmesi e, serma, uluslar üstü sermaye ile eklemlenebilen yerel sermaye olacak... Geridekiler orta sınıfta muhtemelen e, yoksullaşıp, o yoksullaşın ama işçi sınıfını çok daha genişleten, çok daha büyük boyutlu bir emekçi sınıf olacak. Yani Hayır, bak, kol, tarz, beyin gücüyle faaliyette bulunanlar. Hayır. Ama sınıf bilinci oluşacak mı sorusu onu Tek, ayırıyor. Tekrar, tekrar bunu bakın güzel konu. Üç tür sınıf olacak. Bir işsizler, yoksullar grubu en geniş kitle iki, çalışanlar, emekçi dediğimiz ama kendisini şanslı görenler. Çünkü iş artık bir şey, intiyaz değil mi? Yani bu köleyle köle ferdi arasında, üçüncü sınıf e, ticaret diyelim şey var ya, ustalar evet. vesaire. Efendim, e, toprak köylü, toprakta çalışan köylü e, derebeğinin dışında bir de oradan oraya giden toprağa bile bağlı olmayan bir kesim Üç grup. Yoksul geniş kesim. Çalışan şey aradaki o belirli imtiyarı kazanmış hem kesim ve üçüncü gurur. Oraya gidiyoruz. Çalışan Dünya oraya gidiyor. Hocam ama bakın Hı. çalışan, emekçi ama kendini şanslı at Yani Hı. kavramları yoğurtmak evet. gerekiyor. Evet. Çalışan işi var çünkü. Evet. Çalışan, evet. emekçi evet. ama kendini şanslı sayan. Hı çalışmayan, çalışmayan iş yolu olan olmuyor. ama bunda şikayet olmayan ya. Evet. Yani. Heh, da Sen, evet şikayet şikayet daha kötü. Daha, daha Sömürülmekten evet. daha kötü. Çünkü tümüyle işsiz, evet. aç ve yoksullar gibi. Ve tabi uluslararası tabii. ile eklemlenmiş bir tabii. sermaye grubu. Evet. Yani bu yapıya bakın mesela konuşurken açılıyor biz henüz bu yapının şeylerini çok tartışmadık şimdi bu evet, bir, bir, şey, bir başka evet, gündemde evet, de bu kısmı evet. tartışalım çünkü şimdi, şeyin bir, de, bir de şu medya konusu var ha, çünkü ben asıl oraya gelme derdindeyim evet. e, orada iki şey söyleyeceğim halkın gündemiyle medyanın gündemi diye ayırarak başlamış halk biraz önceki bu tanımlamada çalışan yoksullar Çalışan, şanslı olanlar var, iş bulabilen. Bunların içerisinde e, devlet memurlarını da dahil ediyorlar. Nasıl olsa iş garantisi var, düşük gelir ama iş garantisi var diye tanımlanan. İş bulabilmiş çalışanlar var ve giderek yoksullaşan, ürettiği ürünü para etmedi diye işte yolun ortasına atan tarımsal üreticiler var. Ve bir de iş bulamayan... Ciddi bir kesim var. Bunlar günlük sıkıntılarıyla çocuğunun derdinde e, okul parasını nasıl ödeyeceğim. Okul parası derken özel okulu kastetmiyorum. Okuldan eşofman alacaksın, ayakkabı alacaksın, yeni kitap alacaksın, yeni defter alınacaksın. Parasını nasıl ödeyeceğini bilemeyen bir grup var. Kendi geçimini nasıl sağladığını tartışmalı olan bir grup var. Öbür yandan televizyonlara bakıyoruz, ne ki yazılara, haberlere, ekonomi haberlerine bakıyoruz. O kadar birbirinden ilgisiz şeyler ki özellikle iletişim, e, görsel medya diye tanımlanan televizyondaki tartışmalara, kısır tartışmalara bazen çok para mı verdiler de senaryoyu önceden ellerine koydular da böyle bir tülüat oynuyorlar diye kaygı duyduğum bir e, görsel medya var. Kesinlikle. Halkı kendi sorunlarından uzaklaştırıp biraz önce sen hoş bir cümle kullandın beynini dumura uğratmış evet. bir medya var evet. bunu da tartışalım bunun üzerinden e, kapanışa doğru da evet. rakamları ne anlama geldiğini sorgulayalım şimdi bir sen baştan dedin ki bilimde kuşku vardır televizyonlarda şey görüyoruz söylediğinden hiçbir kuşku duymayan öğretimleri görüyoruz e, politikacı gibi konuşan ben kısa olarak bundan rahatsız oluyorum. Yani ama tabii şöyle bir şey de oldu. Televizyonlar uzman diye bilim adamı diye aslında bekledikleri sözleri söyleyecek kişileri Kişi çağırıyorlar. çağırıyorlar ve bu bir artık kısa döngü dönüştü. İşin bir boyutu bu. İkincisi gerçekten artık insan vicdanını medya belirliyor dünyada. Yani insan gündemini, insan bilincini medya belirliyor. Bu medyanın demokratikleşmesi bütün dünyada ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. İşte İtalya'da Berlusconi diye bir fenomen var. Medyayı kontrol ediyor. Medya ee, işte de, yalnızca de medyayı kontrol ettilerin medya Yine de İngiltere'de Amerika'da belirli bir şey var. Hani. Medya konusunda belirli bir disiplin var. Yani işte dünyada büyük gazeteleri açın. Bizdeki medya gibi bir şey yapı yok. Ee, Bizde şu hiç nedense kimsenin gündeminde değil e, medyanın büyük çoğunluğunun kontrolü 2-3 tane sanayici grubun elinde hem sanayici hem bankacı hem efendim başka şey hem de medya patronu yani e, zannediyorum 4 grup tanımlanabilir e, sırf ekonomi olmamak kaydıyla 4 grup muhtemelen bir grup 150'yi aşkın bir paye sahip diğer iki grupta muhtemelen yüzde yirmişer falan paya sahip. Dört beş grup medya kontrol ediyor. Şimdi böyle bir şey. Medya yapısıyla aslında e, halkın gündemi zaten halkın gündemi olmaktan çıkar. Hemen diye bir saptama e, Türkiye'de işte yaklaşık dört grup diye tanımladığımız grup finansla çalıştıkları için finans kesimini kontrol ediyor. Evet. Ee, sanayi konusunda bile etkili. Etkili. Evet. piyasası evet. anlamında evet. etkili. Evet. Dolayısıyla kendilerini eleştirebilecek, politikaya belki başka bir yön verecek, başka bir bakış açısı kazandırabilecek olan medyayı da kendileri kontrol ettikleri zaman o zaman söylenecek, aykırı sözleri kamuoyu hiç Söz. duymuyor. Söz. Doşlukta duymaya şansı Şimdi, da oradan kalkıyor. Medya halkı, halkın sorunlarını gündeminden çıkarmış. Şimdi buna karşılık da halk medyayı gündeminden çıkarsa nasıl çıkaracak? Şöyle çıkaracak. Şimdi internet çok geçmeden medyanın pavucunu da gibi geliyor. Yani iletişim yani tek kanalı medya değil. Geçmişte belki öyleydi. Enformasyonu tek kanalıydı. Şimdi internet giderek çok daha yer hale geliyor. Giderek çok daha kapsamlı hale geliyor. İletişim bakımından ve öyle baktığımız zaman bu medya şeyinin diyelim sahipliğinin bunlar tabi yanlış. Öteden beri gelen yanlışlar bir şeyle e, iş adamının gazete sahibi olması tabii gazete sahibi iş adamı olacaktır da aynı zamanda bankacı olan, sanayici olan bir holding sahibinin gazete sahibi olması. Öteden veri gelen bir yanlıştı. Bu, bu Bunların böyle oluşmasına en baştan müsaade etmemek gerekiyordu. Bunlar çok gecikmiş <gülüyor> konulardır düzeltilmesi <gülüyor> bakımdan Ama bir süre sonra göreceğiz ki bunların da bir anlamı kalmayacak. Çünkü halk bu şekilde bir medyeyi, yani bu yapıda, bu şekilde yapılanmış bir medyeyi gündeminden çıkaracaktır. Şimdi zaten şikayetle ediyorlar. Yani bir türlü şeyler, bu gazilerin tirajları, e, art, bu bu bu yöndeki şeyler, diyelim beklentiler, reklamlar, fazla bir Etiyara ama halk diyelim internet kanalında çok daha servisli ortamda, tekerleşmenin diyelim kolay olmadığı Peki. bir yapıda. Peki. Güzel. Direk işiminin, direk Güzel gündeme alır, medyada gündeminde. Güzel ama. Bir milyar noktam olacaktı benim de var sen söyle birincisi evet halkımız itiraz ediyor ama iki tane noktayı gözden e, uzak tutmamak gerekiyor birincisi e, burada söylemekte bir sakınca görmüyorum iktidar partisi önce medyayı kontrol edebilir noktaya gelmeye çalıştı. E, ...kamuoyu yeterince biliyor... ...bazı gazetelerin nasıl satıldığını... ...bazı televizyon kanallarını nasıl satıldığını... ...önce medyayı kontrol etme... ...bu birincisi... 2 ne kontrol edebiliyor mu? ...ediyor... ...youtube'u yasaklamış... Ya, ...neyse... Ben başka Ama bir şey iki, e, ...medyayı bir kontrol edebiliyor... ...iki medyayı... ...insanlar itiraz edenler bana göre... ...şu noktada itiraz ediyor... ...iktidardaki partiyle birlikte... ...duymak istediğini söylemiyorsa... ...itiraz ediyor... Eğer duymak istediğini söylerse bir sakıncası yok. Şimdi da yani tekel olduktan sonra, medyada tekel olduktan sonra e, hakim güç onu kullanacaktır. Ekonomik veya politik hakim güç onu kullanacaktır. Yani orada e, ilkesel olarak bir şeye karşı çıkmalıyız. Yani her türlü demokratik olmayan medya kontrolüne karşı çıkmalıyız. Aynen. Yani o, kesin. Aynen. o kesin ama. ...başka bir şey söyleyecek misin... ...ben öndere Sen bir itiraz mi? daha evet. edeceğim... ...veler ki... ...internet... E, ...iletişimi demokratikleştirdi... ...atomize etti hatta... ...yine de bir şey çıkmayabilir... ...sebebi de şu... ...yani yine de ümit verici olmayabilir... E, ...şimdi... ...sosyal... ...o lite şeyle çıkıyor... ...değerler üzerine kuruluyor... ...yani bir devlet, bir ulus... ...sosyal değerlerle inşa ediliyor devletin fonksiyonu aslında bir de değer inşa etmiyor ve onu koruma fonksiyonu şimdi atomizasyon eğer değerler var ise bir anlamı ifade değer yok ise hani bazı bilim kurgu filmleri vardı ya böyle dünya yıkılmış sonra işte çete savaşlarıyla falan vahşi bir toplum yapısı ona gider dünya ve yuvaya da gidiyor Yani çünkü şey yok gerçekten ee, birkaç şey söyleyeceğim. Bir dünyada değerler azalıyor. Geçenlerde Fransa'da bir şey vardı, tartışma. Ayıp bitiyor diye bir güzel tartışma vardı. Yani filozofik. Çünkü o kadar olan biten şey var ki işte Sarkozy bir şey yapıyor, bir ünlü bir şey yapıyor, bir şey bir şey. Ayıp bitiyor mu diyor. Önemli bir tartışma. Dünyada da var. Türkiye'de daha fazla var. Niye zayıf ulusal devletlerin değer yaratma ve koruma süreci giderek zayıfıyor kirselleşmeyle beraber? Üçüncüsü Türkiye son dönemde bu felsefi bilimsel şeyler e, zenginliğini kaybettiği için e, orada bir hafıza kaybı yaşanıyor olabilir. Yani batıda hiç olmazsa şey var. Bugün Almanya'da Habermas diye bir filozof var. İngiltere'de Gibbons diye bir filozof var. Fransa'da Moren, Edgar Morin gibi filozoflar var. Gerektiği yerde en büyük bir şey tutabiliyorlar. Türkiye'de şey yok. Böyle ışık tutan birileri yok. Niye bu kadar kısır bir tartışma var? Bir, son sözünü söyleyeyim. Dinin Türkiye'de ahlaki temeli. Ahlak değer yargısıdır. Değer yargısı da bir filozofik temeldir. Dinin Türkiye'de ahlaki şeyleri Hı. temelleri geleneksel olarak unutulmuştur, unutturulmuştur. Yani tamamıyla sembolik şeye inmiştir din Türkiye'de. Ee, öbür tarafta şey yaratacak, ahlaki değer yaratacak. Yani ahlaki değer derken, sosyal ahlaki Tabii. değerden söz ediyorum. Ee, değer yaratacak zaten filozofaların şeyi yoktur. İlliyatı zenginliği kalmamıştır. Ee, bildiğimiz nedenlerle onlar da aşınmıştır. O yüzden ben böyle internet atomizasyonunun hatta daha kötü sonuçlar vereceğine Bile ihtimal veriyor. Ve tabi böyle bir sonuç e, bireysel hakların, bireysel özgürlüklerin, bireysel kimlikleri saklayabilmeyi, özel hayatın korunabilmek daha da tabii, tümüyle tabii, tabii. E, kontrolümüz dışında tabii. deforme olacak. Tabii. Kontrolümüz dışında açıklanmış olacak. Ve bundan rahatsızlık duymamak gibi bir tabii. noktaya gelmiş olacak. Tabii. Bu daha... Tabi hocam e, asıl şeyi de bir tanımlamakta yarar var diye düşünüyorum. Deminden beri bizim kullandığımız ahlak sözcüğü Hı -hı. ile Hı -hı. E, dinde kullanılan Hı -hı. ahlak sözcüğünün biraz ya da din demeyelim Hı -hı. E, güncel yaşamda kullanılan ahlak sözcüğünün farklılığını da dikkate almakta yarar var diye düşünelim. Hı -hı. Örneğin tüyü bitmedik yetim hakkı yemek Hı -hı. hem dinen hem toplumsal değerler açısından... Bitmedik, ...yetim hakkı yemek önemli bir ahlaksızlık. Hı -hı. Tabii evet. ki öyle bir şey. Vardı. Ama... Öyle bir şey. Bu giderek ortadan kalkıyor. Tabii ki. Hiçbir zaman bu gündeme gelmedi ki Türkiye'de. Yani, yani dinin bu, bir yönü yani. öne çıkmadı. Oysa peki. dinlerin temel... E, ...argümanı Tabii. burada. Tabii. Bir... Tabii. E, ...hazır... ...çarşamba günü bir cuma vazı vermek adına... ...bir cümle kullanmış olayım. E, İslam birine göre... Allah kendisiyle yapılmış bütün suçları affedebilir, kul hakkını affetmez. Bu önemli dinin, İslam dininin getirdiği örneğin İslam dini açısından aldığım zaman önemli bir vurgudur. Böyle bir kuybitmedi, yetim hakkı hırsızlığını örneğin günlerimizde tutmuyoruz. Ben daha çok para kazanayım, kimin hakkı yenirse. Yani yani bak nereden geldik bak. Bilimin güç kaybı bilim güç kaybeder. Ne zaman? Felsefi ve ahlaki temelini kaybederse. kaybederse. Yani liberal bilim adamı, liberal ahlaki felsefi değere sahip olmalıdır. E, toplumcu bilim adamının toplumcu ahlak diye bir temeli vardır. Efendim, e, doğru mudur bilmiyorum ama diyelim ki İslami düşüncenin de İslami felsefe ve ahlaki temeli vardır. Bu felsefi ahlaki temeller Türkiye'de kullanılmaya kullanılmaya çok aşınmıştır. Çok Kalanında da e, şimdi işte şimdi, tam kabul... dende, temel olmadan bakıyorsunuz ki, diyelim ki bir liberal. Bir yerde liberal, bir yerde toplumcu, bir yerde İslamcı, bir yerde ne olduğu belirsiz. Yani işte ben o e, sen de sen mesela toplumsal maliyet, sosyal maliyet. Yani şimdi Türkiye'de kamu yarabı, tanımlayın desek kim tanımlayacak? Yani çünkü şey yok. Yani felsefe olacak ki, biyoloji olacak ki kavram olsun. Kavram olsun ki işte şey olsun, tutarlık olsun. Toplumsal maliyet kavramından tümüyle gidiliyor. Evet. Ee, arkadaşlar çok az bir zamanımız kaldı ama benim bugünün tartışılmasında kafamdaki en temel soru da e, son noktaya kaldı. Halbuki medyayı tartışmış, tartışmışken, son günleri tartışmışken başka bir konuyla, Son sözlerimizi söylemiş olalım. Şimdi bütün bunların sonucunda e, halkın ekonomik gündemiyle medyanın ekonomik gündemi diye getirdiğim başlıkta örneğin öyle e, içi boşaltılmış kavramları kullanıyoruz ki işte yayın başlamadan önce size söylediğim cümle işsizlik atıyorum on, %12'den %11.9'a düşmüş olması matematiksel olarak bir düşmedir. Bilim ölçülebilirlikle Gelişir. Bütün bunlara bir itirazım yok. Ama %12'den 11.9'a düşmenin halkın gündeminde ne kadar anlamı olur? Bazen çünkü tek bir iktisadi kavramı içi boşaltıp yalnızca rakamla, medyayla vurgulandığı zaman sanki bir anlam ifade ediyormuş gibi söz ediliyor. Oysa iktisadi içerik açısından bunun ayrı ve geniş biçimde tartışılması gerekiyor. Bak sen yazında demiştin ki politika vardır ama sonuçları herkes açısından değişir. Şimdi niye halkın itibarı yok? İşsizliği azaltacağız deniyor. Biz gelince işsizliği azaltacağız. Neyle azaltacaksın? Yapı değiştirmeden azaltmak mümkün değil değil mi? Yapısal soruna yapısal değişim gerekir. Yapısal değişimde birileri kaybeder, birileri kazanır. kazanır. Yani siyasi partiler bilir adamları yapı değişikliğini verecek kardeşim. Diyecek ki şöyle bir değişiklik. Siyasetçi de bunu benimseyecek. Söyleyecek ki halk heyecanlansın. Efendim o ona itibar etsin, o öbürne itibar etsin. Yapının veri olarak algılandığı ha, bir biraz, e, durumda evet. politik önermelerin evet. anlamlı çözümleri evet. olamaz. Evet. Evet. İş adamına yapı, yapı da veri ol olamaz. Evet. O yüzden yapı veri olmalı. O değişime tabi ki önemli olan bu bu değişimi görmek. Tabii. Ha. O, onun yanında olmak. Tabii. Kalbinde olmak değildir. Şu anda şöyle bir şey var. Siyasi liderler TÜSİAD'a gidiyorlar, bir konuşma. Ziraat Odası'na bir konuşma, sendikada ayrı bir konuşma, F fındık üretimine ayrı bir konuşma. E kardeşim. Böyle olmaz ki bütün konuşma yapacaksın Yani bir yere bayanacaksın, Diğeri de ne de karşını alacaksın alacaksın yani. Başka çaresi yok. Evet. Sevgili dinleyiciler, bizim açımızdan keyifli bir sohbetti. Dilerim ve umarım ki e, sizler açısından da en azından farklı bakış açılarından e, düşünce ufkunuza bir zenginlik kazandırmışızdır. E, biz kendi açımızdan sohbet ederken ufkumuzda yeni pencereler açıldı. Bunlardan biz keyif aldık. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretimlerinden ben Mustafa Şanlı, Şükrü Erdem ve Önder okumuş arkadaşım birlikte keyifli bir sohbet yaptık. Gelecek hafta bu keyifli sohbetlere devam etmek üzere hepinize sevgiler saygılar sunuyoruz. Gülmeyi unutmayın.